varmış bir yokmuş Vaktiyle bir sarayın bahçesinde Bir portakal ağacı varmış Bu portakal senede bir portakal verilmiş Onu da yemek kimseye nasip olmazmış Bir gün padişah Üç oğlunu çağırarak Koskoca delikanlılarsınız Şu portakalı bana yediremediniz gitti Deyince büyük oğlan Merak etme babacığım O portakalı ben sana kopartıp getireceğim Diyerek oradan uzaklaşmış Ağacın yanına gitmiş ...tam portakalı koparacağı sırada... ...bir fırtına çıkmış. Her yer zangır zangır titremeye başlamış. Oğlan korkup kaçmış. Ertesi gün küçük oğlu da koparamamış. Korkmuş kaçmış. Padişahın canı ağaçtaki portakalı çok istiyormuş. Saraydaki keloğlanı çağırtmış. Bizim şu senede bir portakal veren ağaca gidip... ...o portakalı koparacaksın. Benim oğlanlar beceremediler. Hadi göreyim seni Keloğlan. Deyip Keloğlan'ı yollamış. Keloğlan ağacın yanına gelmiş. Bir de bakmış ki bir ejderha. Portakalı koparmak üzere. Hemen yanında taşıdığı okunu çekip... ...canavarın başına saplamış. Canavar acıyla yerde kıvranırken... ...o portakalı koparıp padişaha götürmüş olanları anlatmış Padişah Demek bunca yıldır portakalımızı bir canavar yiyormuş ha Çabuk peşinden gidip onu iyice öldürün Diye emir vermiş Keloğlan ve iki şehzade Canavarın izinden giderek Bir kuyu başına gelmişler Bakmışlar ki Canavar kuyunun dibinde inliyor Hadi Keloğlan Seni şu iplerle aşağıya indirelim Canavarı iyice öldür Sonra biz seni yine yukarı çekeriz demişler ve Keloğlan'ı aşağıya indirmişler. Keloğlan kılıcını çekip ejderhaya rastgele saplayarak delik deşik etmiş. Ejderha kuyunun yedi kat dibine yuvarlanmış. O sırada Keloğlan ne görsün? Kuyunun dibinde bir kapı yok mu? Hemen kapıyı açmış. Bir de bakmış ki içeride üç tane birbirinden güzel kız oturuyormuş. Birinin önünde altın çıkırık. Ötekinin önünde altın bir tas. Üçüncüsünün de altın tepsi varmış. olan. Yeryüzüne çıkmak ister misiniz? Deyince kızlar sevinçle... Ha, i̇steriz tabii. Diye cevap vermişler. Teker teker kızları yukarı çektirmiş abilerini. Sıra üçüncü kıza gelince kız... iyi kalpli olan. önce seni çeksin delikanlılar. Yoksa beni görürlerse seni aşağıda bırakırlar. Çünkü en güzelimiz benim. Demiş. Demiş ama Keloğlan dinlememiş. Ve sonunda iki delikanlı güzel kızı görünce Keloğlan'ı kuyunun dibinde bırakıp gitmişler. Keloğlan kuyu dibi sarayında dolaşırken ileride bir kapı daha görmüş. ...kapıyı çalmış... ...ihtiyar kadın çıkmış... ...çıkan kadına... Anacım ne olur bana biraz su verin içim yanıyor... ...deyince kadın... ...nerede yavrum... ...biz burada suyu senede bir görürüz... ...nedeni de burada bir ejderha ile yavrusu var... ...suyun başında oturuyorlar... ...senede bir kız kurban veriyoruz... ...o kızı yerken de sular akıyor... ...bunun üzerine keloğlan... ...ben canavarı... Öldürdüm anacığım Suyun yerini gösterin Yavrusunu da öldüreyim Suya kavuşun ondan sonra Hemen suyun başına gitmişler Kızı kenara bırakmışlar Canavar gelir gelmez Keloğlan oklarını peş peşe atarak Canavarı cansız yere sermiş Herkes suya kavuşmuş Keloğlan da kana kana su içmiş İhtiyar kadın oranın ana kraliçesiymiş Keloğlan'a Kızımın hayatını kurtardın ...bizi suya kavuşturdun... ...dile benden ne dilersen... ...Keloğlan hemen... E, ...şey yeryüzüne <gülüyor> çıkmak istiyorum... ...demiş kadın... ...iyi kalpli Keloğlan... ...seni ancak biraz ileride büyük ağacın üstündeki... ...zümrütü ankağa kuşu yeryüzüne götürebilir... ...ama başka bir şeye ihtiyacın olursa bana gel... ...diyerek Keloğlan'ı yolcu etmiş... ...Keloğlan gitmiş gitmiş... ...koca ağacın altına gelmiş... ...kuş ağacın üstünde oturuyormuş... ...seslenerek... Ee, ...kuş hazretleri... E, ...beni yeryüzüne götürür müsün? Kuş... ...çıkarırım ama... ...önce kuvvetlenmem gerek... ...bana kırk tane koçla kırk teneke su bul gel... ...koçları bir kanadıma... ...suları bir kanadıma koyarsın... ...sen de sırtıma binersin... ...gak dedim mi et... ...guk dedim mi su verirsin... ...böylece seni gökyüzüne çıkarırım... ...keloğlan... Hemen ana kraliçeye gitmiş Anacığım kuş beni götürecek Götürecek ama 40 koşta 40 deneke su istiyor Kadın kızını kurtardığı için Keloğlan'a istediklerini vermiş Keloğlan Doğru kuşun yanına gitmiş Ah oh be heh, İşte istediklerini getirdim Hadi canım kuşum Aşağıya in de yola çıkalım Kuş inmiş, hazırlıklarını yapmışlar. Kat dedikçe et, guk dedikçe su vermiş. Ve yeryüzüne varmışlar. olan kuşa teşekkür etmiş. Ve yola koyulmuş. Yürümüş, yürümüş bir kuyumcu dükkanına gelmiş. Ee, selamun aleyküm. Ee, beni yanına çırak alır mısın kuyumcu başı? Kuyumcu haline acımış ve olanı yanına almış. Keloğlan yaşam mücadelesi yaparken iki kardeş sarayda padişah babalarına çıkarak evlenmek istediklerini söylemişler. Padişah kızları çağırıp kabul edip etmeyeceklerini sorunca kızlar... ...Keloğlan'ın yeryüzüne çıkıp çıkmadığını anlamak için... ...Keloğlan'a verdikleri dünyada bir eşi olmayan altın tepsi, altın çıkrık ve altın tası istemeye karar vermişler... Padişaha ''Eğer oğullarınız bir altın tepsi, bir altın tas ve bir altın çıkrık getirirlerse onlarla evleniriz.'' Deyince padişah derhal vezirini çarşıya yollayıp bunların üçünü de bulmasını emretmiş. Vezir bütün kuyumculara padişahın istediği üç şeyi söylemiş. Fakat hiçbiri bu üç şeyi yapamayacağını söylemiş. Sıra bizim Keloğlan'ın çalıştığı kuyumcuya gelmiş Ustası da ben nereden bulayım deyince Keloğlan e, istediklerini ben bulurum ustacığım e, Yarın gelip alsınlar <gülüyor> Diyip altın çukrı, altın tası, altın tepsiyi ustasına vermiş Ustası saraya götürünce Keloğlan'ın yeryüzüne çıktığını anlayan kızlar Sevinç çığlıkları atmışlar Padişaha olup bitenleri anlatarak... Padişahım, biz iki kardeş oğullarınızla evleneceğiz. Ama bizi canavarın elinden kurtaran Keloğlan'ı da küçük kız kardeşimizle evlendirmek istiyoruz. <gülüyor> Deyince padişah... İyi ama ben Keloğlan'ı nereden bulayım? <gülüyor> demiş kız... Bu altın tas, altın tepsi ve altın çıkrığı yapan odur. Der demez padişah kuyumcuya haber salmış. Ertesi gün Keloğlan saraya gelmiş. Kırk gün kırk gece düğün yapmışlar. Üç çifte mutlu bir hayat yaşamışlar. Darısı dinleyenlerin başına...